Buradan benden daha adam olan sinemada yanımda hüngür hüngür ağlayan abi selamlarımı yolluyorum. Abi helal olsun. Öyle bir ağladın ki Barnaba. Bak 10 yılda ağlamazsın yani <gülüyor> öyle söyleyeyim ama seni tebrik ediyorum. Ben orada ağlayamam ağlamadım. Tuttum kendimi. Biraz işte garip bey ego, ego ego mı derler. Bir garip bir şey oldu yani. Hani vardı ya Şebnem Ferah'ın erkekler ağlamaz şarkısı. فنرى لاما ايه فنرى لاما. açıklamak istiyorum. Ben Life finin ne olduğunu bilmiyorum. Bundan utanmıyorum da. Yok, zaten bu bir proje. Bir dakika. Buradan mesajımı da vermek istiyorum. Ignorance is bliss. Tamam, peki. Bunu da söylemek istiyorum. İsmail, şimdi bir 5 yaşındaki çocuğa ya da bir köpeği anlatırmış gibi anlat. Bu hangi filmden bir parça? Bir şey, bölüm, cümle? Bir şey alabilir miyim? Hayda! Zor sorular soruyorsun. A. Wolf of Wall Street Evet B İçindeki acı İçindeki acı değil Kesin o değil evet C Morjinko Wolf of Wall Street diyorum Hedi abi C Ne? <gülüyor> Morjinko Sıma izledim Her moment Aaaa Şeyliy mi o Simon Baker'ın Nasıl sana kaç kere izledin? izlemedin değil mi? Simon Baker'ın oyadı değil mi? O oh. Tamam onun için seyrettim yani Güzel. Orada vardı Simon Baker adamdır doğru. Abi adamın 1 milyar doları var Pa Aynen, 1 milyar doları var abi. Bütün karşısında şey var, board var, yönetim kurulu var yani. Adam şey diyor, bana bir köpeğe ya da 5 yaşındaki çocuğa anlatırmış gibi anlatıyor. Sen de öyle anlat. Ama ben şimdi 5 yaşındaki çocuk Wi-Fi nedir bilmez. Evet, Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi. Tam Wi-Fi'nin ne olduğunu biliyorum. Evet, tamam. Wi-Fi, kablosuz internet. Kablosuz internet. Ama maalesef insanların istediği kadar hızlı değil. Çünkü işte burada frekans e, bant aralığı, frekans bant aralığı ve benzeri olaylar nedeniyle mesela bir bant aralığına bir sürü kullanıcı giriyordu doğal olarak. Bu interneti yavaşlatıyor. Ondan sonra tabii Türkiye'de bu daha da artıyor. Adamlar 36 megabit, 35 megabit gibi hızlar söyleseler bile bunlara hiçbir zaman ulaşılamıyor. Bunu bütün Aynen. internet kullanıcıları çekiyor bu sıkıntıyı. Ve adi kullanım kotası da ayrı bir zahmet olduğundan dolayı tüketici çok sıkıntılı. Yani ben benim şimdi anladığım kadarıyla Wi-Fi, wi finin wi -Fi bir başka çeşidi. Evet, LED Hı. lambalarla yapılan internet. Hadi bakalım. LED sistemi eee dediğimiz o inevi ne bileyim bir kart gibi. Yani bir elektronik bir şey ve onun üzerine bir şeyler yükleyebiliyorlar mühendisler. Bu mühendisler de eğer buraya kendine has, özel yani her bir ışıkta bir kişinin kullanabileceği bir internet ağa diyebilirlerse istediğin gibi sınırsız ışık hızı da olduğundan dolayı o e, led de interneti sorunsuz bir şekilde halledebilirler. Bu son jenerasyon internet teorileri diyelim. Bu benim ilgimi çekti. Çünkü li için sadece ve sadece bir a, e, ampul yani lamba ve ...telefonun veya bilgisayarın kamerası, yani bir foto reseptör olması yeterli. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani olasılığı ne bu şeyin, projenin? Ee, şu an maalesef gelişim aşamasında. Daha bunlar... ...teori üzerine teorik konuluyor. Osman, o zaman sen bunu bir akademik bir yerden öğrendin. Evet. Onu bize anlat. Seminerden mi? Tabii anlat abi. Senin ne kadar seminer bilen... Evet. Yeni teknolojiyi arayan bir insan olduğunu herkesi öğrenmeli. Aynen. <gülüyor> Sem okul seminerine katıldım işte. burada Öz yeni üniversitelerde olsun. Orada işte... Orada şey mi oldu mesela atıyorum. Adamın bir tanesi çıktı. Yeni teknoloji, yeni alternatif teknoloji bu mu dedi? Aslında bir sürü sayıda benim en çok ilgimi çeken buydu. Yani bir sürü dediğim farklı yöntemler var. Bu li sistemi kendisinin de en çok uyguladığı ve benim de en çok dikkatimi çeken Yani bir nevi aslında şey gibi, e, dedi, gösterme yani orada bir dürtme var. Hmm, anladım. Peki ne zaman böyle bir teknolojiye geçeriz ya da böyle bir teknolojiye geçer miyiz? Çünkü mesela bazı teknolojiler var, Hı -hı. o teknoloji tam olarak bitene kadar ya eldeki daha iyi bir noktaya gelip o hazır, o hazırlanan teknolojiyi geçiyor ya da direkt yeniden bambaşka bir teknoloji, o, o teknolojiye geçiyor. Ee, şimdi, tam olarak anlamadım ama senin bahsettiğin ilk soruya cevabım şöyle bir şey olabilir. Hani bazı e, şeyler, futurist mucitler, Hı -hı. yıl bir milyon gibi laflar atarlar. Yıl bir milyon. Bir milyon. Ama buradaki olay bir milyon değil. İleri iki yıl derler. Hı -hı. Yıl bir mi Bu bir yani şey, bir sözcük değil yani. Ee, ve Hı -hı. bu yıl 1 milyon hani dünyanın milyar yaşında yaklaşık 5 milyar, 4,6 milyar. Şimdi... Bayağı bir büyük işte Aynen. ya. Çok yani, çok milyar. Çok milyar da bir şey de. Çok, çok milyar yaşında olduğu için o 1 milyon dünya için göz açıp kapayıncaya kadar hızlı olur. Eğer insanın hani oranlarsak. Dünya 2000 yıllık değil miydi ya bazı kaynaklara göre? Ondan çoktan geçti ya, Big Bang'den sonra. <gülüyor> Aman İsmail öyle toplara girme şimdi. <gülüyor> Bu mesela ne bileyim insanlıkla olmaması gibi veya insanın üst bir veri tabanına aklının entegre olması gibi şeyler Bunlar yıl 1 milyon daha yani ama ileride bu, Aynen ileride ama 5G gibi şeyler bence 5 yıl hatta 4 yıl içerisinde dünyada Türkiye'de ne bileyim 6-7 yıl sonuna gelir Abi şimdi 3G vardı evet. 3.5G oldu evet. sonra tam 4G olacaktı sen Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki, dünya beşe koşuyor kardeşim, biz dörtte olamayız, dört buçuk'u atlatın. Dört buçuk G'nin dört buçuk düşünüyor musun? Evet düşünüyorum, neye göre düşünüyorum? Eee... Sen düşünüyor musun? Değil. aa Değil. Yoksa Cumhurbaşkanımızı mı kandırdı? Tamam, yani? aynen öyle. Tamamen insanları... Yani, ha, Cumhurbaşkanımızı kandı, kimse Kandıramaz değil. Buradan da onlara... Buradan sponsorlara sesleniyorum, kahve içmeyi çok severim. Jacobs olsun, Cafe Crown olsun. Starbucks. Starbucks gelmez abi. Nescafe olsun, açız. Buyur İsmail, özlü. dilerim. İskendercileri kabul etmiyorum ben şahsen. Niye? Ya İskender... Abi İskenderci, gelin mi? İsmail Hacıoğlu Hacıoğlu gelsin, lahmacun falan, pide Abi, mi... Abi bir şey diyeceğim ama Hacıoğlu, yani şimdi sen pide, hmm. lahmacun yediğin zaman hani pide, e, pide de yiyorsun ya sonuçta. Yani, i̇skenderci sen, de veriyor mu? Veriyor. Ama sen sadece etini yiyebilirsin, o seçimi hmm. sana bırakıyor. Hacıoğlu onu vermiyorsun, o, o seçimi Doğru, vermiyor. Doğru, Hacıoğlu daha kurumsal olduğu için işi birazcık daha paraya dönmüşler. Hele İskender biliyor musun? Kötüyüm. Bak onu bir anlatayım mı O kötü anlat. Abi şimdi geçen hangi günde hatırlamıyorum. Ama harbiden... Ya bu son çekimden sonraydı galiba. Hı -hı. Annemle işte şeye gittik bu... İskenderci'ye gittik. Abi adamın bir tanesi vardı. hede İskender'de. Abi adam işini o kadar mutlu, o kadar zevkli yapıyor ki. Ne yapıyor işi diye sor. Pide ustası. Yok ha pide ustası değil. Hediye İskender pide satmıyor be abi. Benim canım nedense şu an pide çekti. <gülüyor> <gülüyor> Pide dönüyorum he de İskenderci Şimdi adamın işi şu, ya son. yağ dökmek. Sadece. İskenderin üstüne yağ dökmek. Geliyor hani. Ha geliyor döküyor. yağ dökebilir miyim abi? Dök dök kardeşim falan yağlı severiz. Kaşar tereyağlı tereyağılı? Oof gö. <gülüyor> <Senin> canı çekti. <gülüyor> yok yok, yok tokum ben. Ben pide istiyorsun. Ben pide pideyi seviyorum ya uzun zamandır pide yemedik. Şey yok beyler ben e var ya kalbi o güzel bayağı güzel. Sam. Bir gün gidelim ya kalp kalp. Samsun pide değil bu Karadeniz pide. Beyler meyindi ha gidelim. Bak bir gün ne yapalım? Ama abi ya çok cık, kalori çok yüksek. Bana çok dokunur o ya. Ben kaşarlı yiyorum. Ya. Bazen sucuklu kaşar. Ama abi sonuçta pide yiyorsun. Evet tabii. Neyse ben orada etli bir şeyler yerim. Ama gidelim. Tamam, tamam. Beyler beni yürür. Sen biraz yürüyüş olur. <gülüyor> bunları... Abi koyacağım bunları. Tamam. Çünkü iş sıçtı. <gülüyor> ha. Ha. Abi adam... Adamın tek işi yağ dökmek, tamam mı? Ama böyle elinde bir tava var, tak tak tak vuruyor mesela tavaya böyle, kızgın tava, başka bir tabak alıyor elinde tak tak tak vuruyor böyle, gülüyor işte yağlar geldi efendim, falan yapıyor. İşte en çok köpüren yağ burada, bu bir Türkiye rekorudur Hayır, o da hayran kaldım ya? İşini böyle mutlu yapacaksın abi. Evet, bunun örnekleri çok var ya. Yani, bu kademede çok var. Maalesef. Ama çok güzel iş çok güzel evet. O an şunu anladım İsmail. Ne yapıyorsan yap, zevk al kardeşim. Doğru diyorsun. Ben bir de 4.5G ile ilgili son bir şey söyleyeyim sonra. Tabii 4.5G. Ha. ha Evet, 4.5G'de biz nasıl ha. kandırırız ya? Uluslarar uluslararası uluslararası e, nedeni, bu internet belli, hız belirleme platformları var. Tam olarak adını, terim adını bilmiyorum da. Hı hı. Bu, e, LTE extension deniyor galiba. 4G'nin olayı. Yoksa Advanced'li galiba, arkadaşlar şimdi advanced... olabilir. Bu Advanced denilen şey Avrupa'da 4G, Türkiye'de 4.5G olarak adlandırılıyor. Yani internet hizmeti Değil aynı... Aynen. Ya. Yani sen şimdi bir Amerikalıya gidip, ha ha bizde 4.5G var, sizde 4G var, bizim internetimiz daha hızlı diyemezsin, adamı da aynı hizmet alıyor. Ya bu şunun gibi, Amerikalı Snickers'ı yiyor, <Gülüyor> biz aynı Snickers'ı yiyoruz ama adı Snickers 2.0 version. Aynen öyle. Ama aynı şey. Aynı abi. şey. Hadi ya. Evet. Ama abi işte, dünya Türkiye'yi parmakla gösteriyor. Bu da bir gerçek. Dört küçük kez kullanarak mı? O kadar her şeyde. Savunma, ticaret. Şşş, İHA'lardan da bahsetmek isterdik de o çok karışık bir konu. Onun için uzman lazım. ben Hı. uzmanım ya. Söyle hemen bahsedeyim. İHA'ların şeyleri ne diyorsun? Son, e, silahlarımızı daha arttıracak, evet. eskiden hafif silahlarla başlamıştık. Şimdi yavaş yavaş ağırlaştırıyoruz. Biz İHA mı üretiyoruz? Üretmiyor <gülüyor> Oha! Teröristlerine <Temizlik gülüyor> ne alıyoruz? Oğlum Amerika yapıyor onu ya. Amerika bize satıyordur sonra hatta. İsrail de yapıyor olabilir. El, el İHA'larımız var ya. Bizim mi? Tabii tabii. Oğlum emin misin? Bak bak bak göstereyim sen. De. Onu programlayabilecek zemiyemiz var mı ya bizim? Yoktur oğlum. Ya şey... E, tamam hepsini programlayacaklarını düşünmüyorum ama... Bir dakika kaç yılından bahsediyoruz? Bak bir dakika biz 2017 yılındayız değil mi? Hı hı ha 2002'den sonra, o eski Türkiye yok artık, üretir tabi sucum üretir. <gülüyor> hadi abi gösterceksen göster ya. Buyur. Helye bu sandalet mi? Bulun şeye bak işte. Hadi abi hadi. Neyse bulamam sen devam et Abi yok çünkü öyle bir İHA'ya. Ya şu an öyle iğrenç bir Google şey geldi ki. Abi, şu Li-Fi ile ilgili bir konuyu kapatalım. sen tamam. girişi yapayım. Sen yap. Li-Fi'yi katsana ya. E, Li-Fi'yi nasıl kapatayım? Nasıl kapatmak istersin? olay neyse Li-Fi'yini öyle kapat. Gelecekte bence li olacak. hay görebileceğimiz her yerde yani ışın olacağı her yerde bir... Veri anının aktarımı olabileceği abi, abi bu bence çok fütüristik ya. Bence böyle bir şey olması imkansız. Niye reklam panolarından rahatça bir LED lambaları. Zaten şu an hemen hemen çoğu e, mağaza lambalarını LED kullanırsa zaten. ama senin söylediğin şeyde internet çok e, ulaşılabilir bir şey oluyor. Farkında mısın? İnternet çok ulaşılabilir derken. Yani eğer ki her şeyde olursa çok ulaşılabilir bir şey olmaz mı internet? İste, i̇nsanların istediği bu değil mi zaten? Ama şirketlerin istediği değil so o. Şirket işte ona göre ayarlayacak. Zaten olay o. Mesela nasıl satacak interneti? Her yerde internet olursa? Zaten biliyorsun 4.5G'ye geçtiğinde TÜRK TELEKOM kendi altyapısını Vodafone ve TÜKSEL'e sattı. Niye? Çünkü devletin altyapısı ya. Bir dakika. Koskocaman niye altyapı satıyor ya ben anlamadım. Şey olarak, frekans aralığı, bant aralığı satıyor. O onu Türk Telekom satmadı. Onu direkt devlet sattı. Devlet satıyor işte. Ha, yani, Türk Telekom da satın aldı o vantlardan. Hatta en çok vantı Türkcell satın aldı. Şey mi bir şeyin var mı aslında ama. Hı, ya, tamam devlet satıyor da, Türk Telekom'un da yani... Türk Telekom devletin değil abi. Türk Telekom Lübnanlıların. Türk Telekom tamamdı. Devlet devlet kuruluşu değil mi o? Ama satıldı işte. Lübnanlara satıldı. Özel taraf var. Aynı şey gibi oldu. Beansport bu oldu. Tamam işte. Full yabancı. Şu an evet. Bizden değil onlar. Ee, ama o da Türk ama. mesela Olabilir, mantıklıdır. Satılmasını destekliyorum. Buyurun. Ee, ne denir o? Atlantik okyanusundan... Atlantik... Pardon Pasifik. Burası Pasifik değil mi? <gülüyor> Bilmiyorum. Amerika ile Avrupa arasında... Tamam Pasifik, tamam. Okay. Pasifik okyanusundan... Neyse ne boşver. Pasif... Farklı oluyor. Pasifik okyanusundan döşenen borular Türk Telekom tarafından döşendi. Türkiye'ye has olan. <gülüyor> biz oraya niye rahat döşedik ki? Amerika'ya da bağlantıyı sağlayamak için internet İngiltere zaten bağlantı sağlamıyor ama biz de İngiltere'ye bağlanalım İngiltere, biz işte Amerika Döşemek dediğin şey bize oradan şey alıyoruz ya optik kablo alıyoruz Abi bir dakika biz Amerika'dan buraya kablo mu çekiyoruz? Evet Oğlum çok iyi değil mi ya? <gülüyor> evet internet fiberoptik kablo evet. Ya kıymetini bilin işte günümüzün arkadaşlar kıymetini bilin Eskiden böyle şeyler yoktu Bizim dedelerimiz, bizim Babalarımız böyle şeyler görmedi. İsmail açtığın haberi okur musun? İnsanlar görmüyor şu anda. Türkiye'de üretilen 3 yerli insan hava aracı. Üretirsin kardeşim. Anka. İşte bu. Küllerinden tekrar doğacaksın. Anka S. Bayraktar. Taktiksiz insana hava aracı. İşte bu ya. ya. Karayel. Bir tane de bu. Aselsan yapıyor değil mi? Evet. Bunları? Aselsan Türk, çok güçlü abi ya. Türk savunma ve havacılık sanayi. Abi bir de Aselsan'daki çalışan insanlar çok havalı oluyor bence ya. İşte ama adı şey oluyor böyle, mesela bir aile yemeğinde hani herkes sorar ya nerelerde çalışıyorsun diye genç insanlara Aselsan'da yani. çalışıyor Aselsan'da değil Bir anda Havaya insanlar... bak, Geriliyorsun Geriliyorlar doğal olarak <gülüyor> Abi ama hepsini Bu adam vururken bize de bir şey olmasın diye hani Herkesin öyle bir şey var ya, Aselsan'daki mühendisler öldürülüyor, Aselsan'daki mühendisler öldürülüyor diye Abi bilmiyorum Devletin el amut mu topluyor ya? Evet buradan da <gülüyor> devletimize bir şey yapalım, terz dönüşü yapalım Hayır, devlet iyi savunur onları manasında söylüyorum. Yani, Haa, şimdi, korur diyorsun ya. Aynen, Ama devletin... koruyamadılar, baba onun ne yapacağız? O zaman... Eski Türkiye'ydi o ya. Eski Türkiye mi? Eski Türkiye'ydi. Eski Türkiye'nin ne var var? Bir aklım yeni Türkiye ile eski Türkiye'yi karıştırdı. Evet. İsmail, peki şeyin nasıl görüyorsun? 2071, 2023, 2019 hedeflerimizi ülke olarak. Şimdi biliyorsun, dün Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Canım Cumhuriyet'im, çok seviyorum evet. seni. Ben... E, sen cumhuriyetini seversin. Severim. Sevmeyenler var mıdır? Vardır. Onlar da var. Yok, Onlar da var. Yok. Türk var Silahlı Kuvvetleri'ni Instagram'dan takip ediyorum. Utandım ya. Allah'a utandım. Hı. Onlar adına utandım. Cumhuriyeti i̇şte. niye sevmiyorlar ya? Bilmiyorum artık onu tartıştır. Onlarla tartıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde e, bir tane adam yakalamışlar. Harbiden böyle diyor İşte bunu kuranlardı falan da filan da diye. Türkiye Cumhuriyeti'den mi bahsediyor? Evet Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Ha, oradan, oradan da Atatürk'e laf ediyor. Bu kime? Atatürk'e. Atatürk'e? Evet laf Sonra? Ha bir şey söyleyeceğim. Bence bu adamdan bahsetmeyelim. Nereden? Bu adamdan bahsetmeyelim. abi. Türk Silahlı paylaştı adamlar. Yok, değmez. Adamı değmez. Doğru diyorsun. Dur, bu kadar, bundan. Bak, hep tatıyoruz. Adamı. Bak, o adam, adam isminde de ama. O, aşağılanmış adam, Atatürk'ü. 1938 yılında ölmemiş, hayata, dünyaya kazığını çakmış olan Atatürk'e, hala konuşuyorsa, biz anca Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliriz ama şunu da engellemek lazım, böyle pis ağızlara Atatürk gibi güzel bir bu kelimeyi vermemek lazım. Bu adamlar zaten, ama Atatürk Atatürk diyor. ama, ama şöyle, şöyle bir şey Atatürk de var. kendisi de, onu da söyleyim bir tarih diknotu kendisi de kendisine Atatürk denmesini fazla sevmezmiş. Ama şimdi e, İsmail şöyle bir şey de var biliyorsun. Sonuçta o insan Atatürk'e sallarken, Türkiye Cumhuriyeti'ne sallarken aslında kendi iradesiyle yapıyor bunu. Bu adam bölücü. Ona o iradeyi veren de bu cumhuriyettir, bu yasalardır diyebilir miyiz? Demokrasidir. Aynen O zaman ben buradan şunu söylemek istiyorum. Kendi kendine çalışıyor. Dur şöyle ee... söyleyeyim. Komşu topuyla, arkadaş topuyla futbol maçı oynanıp bir de üzerine top benim, sizi oynatmam diyemezsiniz. Doğru, doğru. Bunu yapanlar da küçük çocuklar yani. Biz de böyle bir içimizdeki öfkeyi kusalım. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Ben ha, buyur kardeşim? şeyle ilgili söyleyecektim. Buyur, buyur. Ee, Cumhuriyet'le ilgili AK Parti'nin son afişine. Biz kurduk! <gülüyor> Biz kurduk! Biz yücelteceğiz! Çok doğru. Yücelttik. Ben. Çok doğru. Daha da yüceltteceğiz anasını. Evet, onda 2023 sonra. ve 2071 hedeflerimiz çok parlak. İnşallah tutar diyorum ben. Öyle bir tutulması gibi bir imkan yok. Ben görmüyorum öyle bir O imkan. kadar diyorsun. O kadar diyorsun. İnanılmaz bir liderimiz var. Şu an çok ciddiyim. Sen de zaten görüyorsun benim ciddi olduğumu. Çok önemli bir liderimiz var. Şu an nereden her, ciddiyim. Ülkeye disiplin getiren bir lider yalnız Tayyip Erdoğan. Çok önemli bir şey. İYİ Parti'nin şansı var mıdır İYİ Parti'ye de Selam bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki bugün harbiden bak, harbiden belediyelerimiz çalışıyor. Ee, her belediye çalışıyor. Ben bunu sualayanın Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Tayyip Erdoğan insan e, kendi altındaki insanları bu kadar disipline etmese kendi partisi bu kadar iyi çalışamazdı. Hele uzun süredir. 18 yıl mi oldu? Ayrıca, ayrıca şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi bu kadar dinçte tutması da ...diğer partilerin de onlarla rekabet etmeye çalışmasını sağlayıp... ...diğer partiler de dinç tutuyor. O yüzden gerçekten önemli bir dönemdeyiz. Gerek iç, gerek dış politikada. Dış politikada ne kadar önemli bilmiyorum ya. Bence biz çok Baya büyük bir... bir önem... bize Öyle... çözemedik. Nasıl çözeceksin abi ya? Amerika'yı nasıl çöz? Ben Amerika'dan gidip mesela bilgisayar almak istiyorum. Alamazsın, Alamazsın Alamıyorum ya. Yani. Hasta olursan ama git be. Onu şey... E, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına bile... Ee, biz, pardon, Adalet Bakanlığı çalışanları bir de vize vermemişler. Ya şey çarpışı yok abi maalesef. Günümüz koşulları böyle. Yani bu bence işi çok uzamadım ya. Nasıl uzamadı mı? Abi hala temizleyemediler mi? Kanka, Fethullah Gülen gelene kadar bitmez FETÖ. Buradaki adamları diyorsun. Cık cık, Fethullah Gülen'in düşmesi lazım. Ya bu şunun gibi bir şey yani. Amerika'da anca Osama Bin Laden'i aldıklarında bir rahat nefes alıyorlar ya. Ben buradan bir tahliye de bulabilir miyim gelecekle ilgili. Buyur abi. Ee, i̇smini unuttum. Bu arada inşallah doğru çıkmaz yani. Doğru çıkarsa bir bok biliyormuşuz sanıp bizi de içeri atmasınlar. <gülüyor> Kardeşim. Ee, i̇smini de unuttum. 1990'lı yıllarda papayı öldüreceğim derinden bir tane deli vardı Türkiye'de. Hatırlar mısınız? Hayır hatırlamıyorum. Biz yoktuk da o zamanlar haberlere düşmüştü. İsmini şimdi unuttum. Müşendim bakmayacağım. Nereye gidiyoruz abi? Ee böyle bir adam çıkar diye düşünüyorum ben tekrardan ben hmm. Amerika'ya gidip Fethullah Gülen'i öldüreceğim diye ve belki de var belki de var ama bu haberlere çıktı haberlere çıktı ve adam dedi ki öldürebilirim papaya öldüremez tutuklanır <gülüyor> <gülüyor> ama adam gitti abi geç bunu ya geç geç ama gel bizi ben burada şunu söylemek istiyorum şimdi doğruya doğru konuşalım ben bir kere bu ülkenin devleti her kesimindeki insanıma Karakteristik olarak aynı olduğunu düşünüyorum. Üç yani, aşağı beş yukarı. Aynen öyle. Büyük oranda aynı. Bir taraf, yani neyse bu belki tam olarak aynı deneyeyim de yüksek oranda benzer olduklarına inanıyorum. Aynen yani belli şeyler gösterince herkese hemen hemen aynı tepkiler veriyor. Şöyle, yaptıkları şey farklı olabilir ama metot aynı. Doğru diyorsun. Farkındaysan ülkenin iki kesiminde de aşağılama diye. Eleştiri diyoruz. Aşağılama. Onun da eleştirem mi? Yok yok, o aşağılama. Ha, aşağılama ile yaşa farklı şeyler, aşağılama bu. Bizdeki eleştiri senin aşağılamana denk geliyor. Biz normal eleştiri yapamıyoruz. He, doğru, doğru. Ama yine de bir aşağılama, aşağılama. diyelim ona. Büyük oranda aynı. Ha, ama şu var, hani bir kesim ülkenin gidişatından son derece rahatsız bir kesim ise, çok e, umutlu yani. Ben açıkçası biraz umutlu taraftayım. Ama tam olarak o kesimin, o kesme sahip olan özellikleri de taşımıyorum. Zaten birinci bölümü dinleyenler e, bunu anlarlar. Anlamadıysanız bir daha dinleyin. Bir daha anlamadıysanız siktir et, kapat yani bölümü. Şöyle bir şey var, şöyle bir örnek var ya hani. Kurbağayı direkt kaynar suya attığın zaman kurbağa kaçar. Ama kurbağayı soğuk suya attığın zaman, zamanla ısıttığın zaman... ...kurbağa hareket edemez hale gelir ve ölür. Kaynayana kadar. Yavaş yavaş. Ha, siyasette de böyle bir şey var eğer ki zaten başımızdaki insanlar e, tamamen bir kesimi ya da bir, bir çeşitli insanları paralize etmek istiyorlarsa bir çeşitli bir kesimi paralize etmek istiyorlarsa bence su kaynadı demeyeyim de kaynamaya çok yakın ben de bir insan söyledim mi? bir anda konuda uçacak ama yavaş yavaş diyecek Abi niye ya? insanlara giriyorsun ya? Yani. Ama siyasetten değil ya ha o zaman söyle evet benim de çok sevdiğim ya bu bir dakika bu arada ben Tayyip Erdoğan'ın kötü niyetli olduğunu sanmıyorum Pardon, hiç kimse bence kötü niyetli değil bir şeyde. Yok bence kötü niyetli siyasetçiler var ya. Özellikle AK Parti'de var bence. Çünkü hani şey var ya. Toplumun İs İsme bir kesimine. Yok vermem. <gülüyor> toplumun sürekli bir kesimine hor gören bir kesim. Yani insanlar ha, ya AK Parti'nin evet. içinde bir de teşkilat başkanları falan bu adamlar. Doğru doğru. Bu yüzden AK Parti bence kötü bir imaj çiziyor. Yani keşke bu imajı çizmesin. Bu AK Parti'nin de zararını oluyor bu arada. Taipey'den bunların farkındı ve yavaş yavaş da onları düzeltmeye çalışıyor. Tabak bilmiyorum, çalışıyor. bilmiyorum. Kongrelerin için. Çalışıyor. Bilmiyorum neyi düzeltmeye çalışıyor. Bence bence. Aynı şey. Bir çeşitli hoşuna gidiyor olabilir ya. Çünkü hani sonuçta korkutucu bir sebep yani karşı siyasi gücü korkutmak için. Doğru. Caydırmak o. için. Aynı, Aynı insanlar burada karşı kesimde de var. Ben demiştim ya ülke birçok çoğu oranda benzer diye. Hı hı. Bu da burada ortaya çıkıyor zaten. Evet. Ben de karşı kesimden bir şey örnekleyecektim söyledim ben şey söylemek istiyorum, yavaş yavaş etki etme insanla ilgili örnekte. Benim de çok sevdiğim bir kişi vardır, sanatçı. Bayan. Sezen Erso. Türk sevmem. <gülüyor> Taylor Swift. Ha. Taylor Swift'ten bir örnek vereyim. Evet, Taylor Swift'te geçelim. Tamam, küçük bir Taylor Swift'ten örnek verelim. Taylor Swift kaç yaşında başladı buraya? 16-17 yaşında. Allah ben bilmiyorum. Genç bir e, kız, kız çocuktu o zamanlar. ...kız çocuk olarak başladı ve harika bir şekilde cinsiyet ayrı, ayrım etmeden herkese etki etmeye çalıştı ve etkiledi. Seni etkiledi mesela. Belli. Sadece Hı. beni bir sürü insan etkiledi. Tamam işte, ben etkiledikleri arasında seni ha, söylüyorum. Evet. Mesela ben de bazı şarkılarını biliyorum. Ben seviyorum, pardon biliyorum değil, seviyorum. Çünkü diyorum yani, at, yani her yerden birilerini yakalıyor. Taylor Swift mi? Dur, dur. Ben de hepsini geçmişte söylüyorum. Şu an çünkü farklı bir yorum var. İşte örnek verirsek Love Story ile başladığı You Belong With Me, Back To December... Hani bunlar yaşına Ay, göre... göre Hepsi nez verebiliyorsun. Yaşına göre... <gülüyor> yaşına <gülüyor> göre gayet de güzel, gayet de uygun şarkılardı. Sonra doğal olarak yaşı büyüdü. 22 denilen albüm e, şarkısı... Dedi ki ben aslında büyümedim. 21 değil mi o öyle? 22. I'm feeling 22 diye başlıyor. Öyle ha. öyle. Aynı Ama, şarkısı o? 22, şarkında 22. Ha, tamam. Red Album'u. Sen Lilex'i de biliyorsun yani. Lyrics doğru bir, bir pronunciation'u bilmiyorum ama. Lyrics like falan. Neyse ne. Söz yani, şarkı sözü. Evet, evet. Ondan sonra e, 22 denilendi de galiba 23-24 yaşında. Şimdi evet. yaşları tam söylemeyeyim. Burada TV dinleyenler varsa kendi kendine hayır 25 falan demesinler. Ondan sonra Gedebilirler de neyse. 22 yaşına söyledi ve gayet de o yaşta da o hissi verdi bize Red Album'de 1989 doğum tarihiyle bir albüm çıkardı en son o şarkıları biliyorsundur belki Shake It Off falan filan. Ah Shake It Off çok güzel ya. Evet gerek klibiyle gerek. Shake It Off Shake It Off Hate is gonna hate hate hate Evet I'm just I'm I'm just gonna shake Shake Shake Shake. ondan sonra bu şarkıda bence altın çağını yaşadı Taylor Swift sonra yok oldu. İşte kavgalardan tutun bir sürü magazin haberleri var. Onları da istemiyorum çünkü bunlar bana göre birazcık Hollywood reklamı olayları. 80 Parti diyorsun yani. Ee, Jay-Z ile falan kavgalar, Kim Kardashian'larla, Drake, Mürek. 80 Parti. 80 Parti tam o manaya gelmez ama yani şimdi... Ya ben yani ben söylemiyorum. yok. Kanka zaten bizim önümüzde seks yapacak değil. Hayır da yani o manada da böyle bir... Bunu parantez içinde kullanıyorum. Slut tipi yok yani şeyde. televizyonda. Yani. bunu bilemeyiz de bence. Tedrosi bir maalesef e, yol ayrımına girdi doğalara 1989'dan sonra. Dedi ki ben e, tatlı yani kendi özüme mi devam edeyim yoksa Britney Spears gibi <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> i̇ğrenç. Bana göre iğrenç tabii ki. Seksillik hareketlerine döneyim dedi. Burada arada kaldı diye düşünüyorum. Son albümü de e, Reputation galiba, çünkü itibarı zedelendi doğal olarak Taylor Swift'in bu olaylardan sonra. Ve öyle bir albüm çıkardı. 3 tane şarkısını çıkardı şu ana kadar. Ve bu şarkılar maalesef ben Taylor Swift'ini söylüyorum, üzülerek söylüyorum ki bir Swift olarak, eski bir Swift olarak... Swifter. Swifter, aa evet Swifter. Bieber gibi oldu Evet, ondan sonra... Swiftur olarak, e, bunlar Taylor Swift söyleyemiyormuş gibi geliyor bana. Gülerek seyrediyorum yani. Sence Taylor Swift bir sanatçı mıdır? Değil. Bence de değildir. Taylor Swift bir influencer'dır. Çok doğru. Kelime öğrendik sonunda. <gülüyor> yani zarfiden çok doğru bir kelime kullandım. Aynen öyle. Taylor Swift bir influencer'dır. Yani? Etki eder. Yani etki. idol diyelim. İdol. İdol. Tam manasında o geliyor. Allah televizyöftte idol alan kızlar vardır, evet. Evet. çok var. D, bence. Halen artık yok mu? Bence yok ya televizyöft artık çünkü böyle zaten e magazin haberlerine son bir kez en son düştü haberi gördüm. Çok fazla düşmüyor bu alan. Yine televizyöftin İngiliz manyaklığı diye yine bir İngiliz çocuk vardı. Televizyöft İngiliz çocuklarını açıyor. Evet, yine yeni, yeni, yeni sevgisinde İngiliz. English styles. English styles. Neyse, evet bir tanesi o Calvin Harris vardı. The, Loki, Loki neydi? Bilmiyorum abi Loki abi. de İngiliz galiba bilmiyorum. Loki İngiliz olmadı. Loki kim abi? Thor'un kardeşi var ya o en adam. da. Onunla da mı çıktı? Evet. Bir arada Oo! Abi Taylor Swift adam değilmiş ya ben adam, san adam sanmıyorduk da zaten adam değilmiş yani. Hayır Taylor Swift şimdi bence yaşının gereği de böyle bir dön dönüşüme yapmış olabilir. Bir stop verdi çünkü bir iki yıl. Artık demiştir ki yaşım geldi 28'e. Yani artık bir aile kurmayı falan filan düşünmüş olabilir. Çünkü ailesiyle bağlantısı bir kızdı normalde gençken. Sen ama öleyken seviyordun onu. Evet. Sen onu biraz daha şey haliyken, haliyle seviyordun. Yani hani ev kızı. Ev kızı değil de yani... Evimizin tatlı kızı. Anladın şimdi. Evimizin tatlı kızı olabilir. Evimizin tatlı söyledi Çünkü e, tutarlı duygular veriyordu. Artık tutarsız. Tutar, ya, ne yaptığını anlamıyorum ben. Ne yaptı? Yani bunlar ne abi yani? Abi senin kalbini kırmış Taylor Swift ya. Ben şimdi onu fark ettim. Ben hep bu konuya dalgayla yaklaşıyordum. <gülüyor> Biliyorsun yıllardır. Taylor Swift sadece ben değil. Ben, ben işi birazcık daha şey olarak bakarım. Ben Taylor Swift dinlemem. Giderim bakıt ettim derim yani. O ne ya? Çok ayrı bir şey Uçtuk ama bakıt et. Şahsen çok sevdi gitarist. Allah ben. Bak ben bu oralar... Bizde adam çok mu söylüyorum <gülüyor> Bak ben bu oraları abi <gülüyor> Avustralyalılara hayranım ya. Ben Hızlandalılara. Hayvan gibi Avustralyalı izliyorum ya. Dinliyorum ya. İzlandalılara ben de. İzlanda. Evet. Kim evet. var ya İzlandalılara? Olafur Arnalsen'den bir adam var. Ben, ben kimse, tanımıyorum. Türkiye geliyor. Ben... E, ama kötü yer değil mi? beraber? Kötü yerlere geliyor ya. Ben gelirim. Salonika, Asya'ya ben, bence kötü bir yer. Olsun. Ben bilmiyorum ama gelirim. Ne olacak? Beyoğlu'da. Tamam gidelim. Beyoğlu'dan çok... nasıl döneriz ama... Çok geç olursa... 9.30'da başlıyor. Saat kötü 12'den sonra metro yok. 65 Days of Tronic var. Onu, onu da bilmiyorum. Bunlar genellikle şey ama... Ben beğenir miyim? Sözsüz, Sözsüz rock. Ha. E, açarım ya gönderirim sana bir iki tane Aha. benim beğendiklerimi. Ben Sigur Rose'u seviyorum. Doğru mu bilmiyorum bizde anlatacağım yok da. Sigur Rose denilen Aha. grup var. O, onlar da çok hoş. Ben de biraz o zaman Avustralya'dan örnek vereyim. Zaten girişten anladığınız gibi Tehmin Pala. Tehmin Pala. Abi çok seviyorum ya. Güzelidir. Sonra e, yine bir buçuğun girişinden anladığınız gibi Flium Chad Faker Yanılmaz ne? ya? Bilmiyorum ama üç efsane ya Indi mi deniyor? Indi elektronik mi deniyor? Hiç bilmiyorum ama efsane bir adam abi Ve yani bilmiyorum da Ben ben mesela hani Birkaç şarkı daha ses verecek misin dinleyicilere? Yok vermeyeceğim ya benim haddim edeyim ben o kadar müzik dinamıyorum. Ama şunu söyleyeyim ben bir çok fazla e, film falan izliyordum, dizi falan izliyordum biliyorsunuz zaten. Ya, o kadar da matap bir şey değil ya. E, zamanınızı öldürmeyin diyorum ben. Ne? Film falan izlemeyin yani. Ha ha. dur lan. Film demişken, a, buradan ben Ziraat Bankası'na, Türk Hava Yollarına, Samsung'a, Hyundai'ye teşekkür ediyorum. Ayla, fi, Ayla filmine sponsor olup, filmin ilk önce kaliteli çekilmesini sağladığınız, sonra da reklamını bir yani tabi İstanbul'u biliyorum, İstanbul'un her iki yakasında da bulunuyorum ben gün içerisinde, her iki yakasında da inanılmaz reklamının yapılmasını sağladığınız için sizi tebrik ediyorum. Ayrıca Ayla filmi çok güzel olmuş. Sence Oscar'ı kazanabilir mi? Abi benim onun da değil ya Oscar kazanması. Yani şöyle bir şey var, hangi koçtu bilmiyorum. Kaan Kural'ın verdiği bir örnekti bu. Koçun bir tanesi işte final maçını kazandıktan sonra adama sormuştur işte nasıl hissediyorsunuz, neler değişti. Adam demiş ki, hiçbir şey değişmedi biz zaten finale geldiğimizde de aynı takımdık, şimdi de aynı takımız. Sadece bize bir ünvan verildi, başka hiçbir fark yok. Ya yani benim için Ayla öyle. J.K.O. Rada 3'in şey sözüne benziyor sanki. Yok, J.K.O.'nun değil. J.K.O.'nun olsuz bilirdim. Aha, J.K.O da öyle takılabilir yani. Şimdi e, bu Ayla Ayla filmiyle ilgili şunu söyleyeyim. Ben bal çok duygulandım. Normalde çok duygulanmam ama çok duygulandım. Ağlamadım. Ağlamadım ama boğazım duymazdı. Uf çok fena. Özellikle Çetin Tekindor, mükemmel bir oyuncu, bayıldım. Kuyruğunu kesmemiş olması da önemli değildir. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca şunu da söyleyelim. Ee... Siktir ya. Heh. Heh. Buradan benden daha adam olan sinemada yanımda hüngür hüngür ağlayan abiye selamlarımı yolluyorum. Abi helal olsun. Öyle bir ağladım ki... Aa, bak 10 yılda ağlamazsın yani öyle söyleyeyim ama seni tebrik ediyorum ben orada ağlayam ağlamadım tuttum kendimi. biraz işte garip de ego, o ego ego mu derler bir garip bir şey oldu yani Hani vardı ya Şebnem Feranın erkekleri ağlamazçası Fener ağlama evet. Fener ağlama ne oldu şuna yeter hiç tebriklerdi ya <gülüyor> şuna <gülüyor> boş ver ya, o kötüydü zaten evet. bizde de bir şey yapmazdık. Erkekler ağlaması şarkısı var hani şeyinden ferah. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ben aslında ağlarım. Onun, onun şeyine de girmem. Ama nedense bir tuttum kendimi ağlamamak için. Aa, herkes ağladı ama yani. Tüm salonu ağladı. Bir tek annem de ben ağlamadım. İlginçti yani ama aile filmi çok güzel. Yani zaten bizi tanıyan yakınlarımız dinliyor bu ıı, şeyde ses kaydında. Gidebiliyorsanız gidin. Ben tavsiye ederim yani. Hoştu. Ben filme gitmedim ama film arkası yorumlarda Abi o yorumlara hiç bakma ya çok salak yorum, yorumlar var ya Yorum şey manası Ekşiden falan bakma da Yok Habertürk burası hafta programına katıldılar He öyle mi? kimler katıldı? Aile oyuncuları He. Aynı zamanda Aile'nin kendisi Ve e, e, Çok güzel Bu hikayeyi bulup Yapımcısı yani bu hikayeyi bulan adam Adamın ilk söylediği şey Çok güzel bir film oldu ondan sonra ve Kesinlikle kazanacağız Abi, abi şöyle bir şey var. Kazanmasalar da olur bak. çok Bunu çok ciddi söylüyorum. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani üniversite sınavında çalışırsın. Hı? Olmazsa da ben çalıştım abi ya. O yeter dersin ya. O öyle bir şey yani. yani atıyorum sen gecenin gündüzüne katarak çalışırsın. Sınava gidersin. Ha, işte atıyorum Otte olur. Ya da Ege olur. Atıyorum Koç olur. Sabancı olur. Özyeğin olur. İt olur. Ne olursa olur işte. Yani. Ama önemli olan El yapabildiğini yapmaktır. Bence de yapmışlar. Onlar da doğru. Onlar da değindiler. Yani çok iyi çalıştık. O Bir de Şabihan. Biliyorsun onu görmüşsündü belki. O kim ya? Yarı Kore, yarı Türk elin olduğunda çıkan bir adam. O oynuyor mu işte? Gördüm gördüm. Şabihan. Evet şey oynuyordu. Koreli jörnalı oynuyordu. Onu da almışlar. Pardon gazeteci. Türkçe şeyler konuşuyor. Onu da almışlar. Ben de general, general anladım, journal deyince. Yani journal, journal. He, tamam. Ee, o da mesela söylüyor yani onun da galiba ilk film çalışması mı, ikinci Abi film Abi bir daha gör, general film. de olabilir. Ben adamın tipini bilmediğim için general de olabilir, pardon. General de mi vardı? Evet, general de vardı. General de demeyeyim de, asker de vardı. Asker. orada arada sahneleri güzel olmuş bak, o da güzel olmuş. on da belirtti. Teğmen Meymen var benim. Vardı, var. Murat Yıldırım'ı bil... Abi, Murat Yıldırım çok sempatik bir adam ya, bayılıyorum. Benim adamım nedense... O Donuk geliyor sana biraz. Hissetmiyorum evet. Ben onu seviyorum ya Murat Yıldırım'ı, çok düzgün de bir adam. Düzgün adam, birazcık da bence e, şu an doğru yerlerde durduğu için güzel projelerde geliyor ona. Evet. Doğru yerde durduğu ama çıkarcılık olarak anlam anlamı evet, istedimse evet. de... Mükemmel bir adam, ben bayılıyorum. Hiss... Mert Fırat'ı da çok seviyorum ben. Evet, Mert Fırat, başlayınca deyince Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bürsin. Şey Kıvanç Tatlıtuğ şey, abi Kıvanç kişiliğini bilmiyoruz aslında bak. Onun sadece yaptığı projeleri biliyorsun. Ama mesela Mert Fırat'ın işte tiyatro çalışmalarını biliyorsun. Bununla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaları biliyorsun. Yine mesela şey de öyle, arka sokaklardaki Mesut var ya, o da öyle. Şevket Çoruk. Ha Şevket Çoruk da öyle biriz. Yani onun, bak garip kalacak ama Beren Saat da öyle. Hani o bayağı bir siyasi falan, HDP ile ilgili bir şeyler <gülüyor> söylemişti ya. Yani kişiliğini biliyoruz. Mesela ben şartlı tuğunun kişiliğini ben tam ben bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın mı biliyor muyuz? Kamuoyunu. Kamuoyunu bilmiyorum yani. O bilen bilir. Cem mı biliyor muyuz? Ben çünkü genellikle bu kişilik deyince hep gözüme Cem geliyor. Cem çünkü gerçek şeyleri komedyen olduğundan İşine dolayı da... de de katı, katıyor o da var. Aynen. Yani neyin gerçek, neyin şey olduğunu tam olarak iyi dinlediğinde ve tonlamasına dikkatli baktığında anlayabiliyorsun. Mesela anlasana anladın neyi fark ettiğini. Mesela, e, yeri geldiğinde Tolga Çevik'ten örnek vereyim çünkü Cem İlmaz beni bazen çeliştiriyor. Tolga Çevik mesela, e, doğal olarak adam e, e, ne dedir, Kemal İster attı. Ben Tolga Çevik'i çok beğenmiyorum ya. Ben Tolga Çevik'in arkadaşıma hoş geldin hala. Komik konu... mi sence o? Şeye döndü. Ya bir hafta beş espriden üçü, Ben altı, bir tanesi yönetmenle dalga geçme, bir tanesi Diğer insanlarla dalga geçme, onun dışında hiçbir bir istilisi yok. Minik, minik, minik o adamın adı. Minik, minik, minik. Bir de onunla dalga geçme. Tamam, Diğerlerken onu kattım işte zaten. Üçü zaten yakın arkadaş, biliyorsun. O minik. Doğrudur. Eee şeye benziyor bence, Ferman, fermansı şeylerdi değil mi? Hmm, anladım anladım. <gülüyor> Hep aynı şey, dönüp dolaşıyor, dönüp dolaşıyor, dönüp dolaşıyor ve insanlar sehmetmeye devam ediyorlar. Fermansı mıydı ya? Ama işte Ferhan... Ferhan Şensöy. Heh, onun şeyi. Tiyatro oyunu. Aynen. 18 yıldır mı devam ediyor? Evet. Bu da bence... Daha fazla da olabilir bu arada. Sayı yanlış olabilir yani. Uzun zamandır var yani. Hı hı.